Ya Zülûdina Muhammed Evvela hamdü ismi b'Ingiliz'in hürmeti istifa istikânı her dillerde Muhammed Kâline ashabına rahmet eyle ya Mevla bizi de kâdül eyle mahşerde Muhammed Ru'una hamd salavat okuyena tevaat evet. Kim eder secdada minle muhandara Ek bir gün bir hak'tan zuri hakdan muraknın Halik irahimettin ala Muhammed Her cihet görür gözü atelden kulli sözü Hayrın Nisabır Düzü, severan Muhammed. Kademin arşa erdi, Kade Kavşeyli buldu, Bin bir kelamı buldu, Cananımız Muhammed. Ümmetini bir kere görse, kademine yüz sürse, Yanımız kurban gitse, yolunda hem Muhammed. Hama da'du el Allah. الآخر الله، الظاهر الله، الباطن الله، أما كان في قلبه الله، تنعينه في دارين الله، أما مثال في قلبه غير الله، حطمه في دارين الله. اللَّهُ الَّذِي لَمْ نَرَدْهُ وَلَا إِلَهَ وَيْلٌ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نسية الصلاة عليه أحفا طريق الجنة حدقا رسول الله ونطقا حبيب الله Tari Kainat Efendimiz Allah'ın Sezcilisi, Habibi, Dostu Bizim de kıymetli Peygamberimiz Bu hadisi şerifinde ne buyuruyor? Dikkat edelim. Men nesiyas salata, kadın erkek, men geldi mi köle cariye herkese şamildir. Men nesiyas salata, aleyya, benim üzerime salavatı şerife getirmeyi bir kimse unutursa, yani hiç Peygamberimizi hatırlamıyor, sevmiyor ki hatırlamıyor. Sevseydi, hatırlardı. Bir kimse neyi çok severse onu çok konuşur, bilirsiniz de. Neyi çok sever, onu çok konuşur. Ben üstüne var da bak. Bahçacılar daima elmadan bahçeler. Bu kadar ton oldu. <gülüyor> Kilosu şuna gitti. Planıtı şuna gitmiş. Çünkü Şu zihni daima onda. Oyuncular... Muhabbeti koyunda daima koyun da, bizim koyunlar filan yaylada. Piyancıranımız filan mallarımız şu, o daima onda. Hanını seven hanından, hamamını seven hamamından. Bu e sayıl insanın niye muhabbeti varsa onu çok konuşur. Peygamberimiz böyle diyeyim de diyor. Ve nesliyassale ve kimse benim üzerime bu dünyeli olan sevgileri tercih de beni unutursa ahta tarih al cennet tarihde cennetin yolunu şaşırır. Yarın ahirette cennete gideceğim derken gene cehenneme gider. Çünkü dünyada beni unuttuğu için. Peygamberimiz unutulacak gibi değil. Onun, onun bizde çok hukuku var, hakkı var. Zulban olan dünyaya güneş geldi o. Münevzzar etti. Ve me evselnake illa rahmeten lil alemin oldu o. Onun için hiç kıymat ve hiç gitmeyen hiçbir şeylerle güdeşilmeyen bir hakkı var da onun için salavati şerife getirmeyenlerin zararı çok yani cennetin yolunu şaşırmış olur. Böyle bitiriyorum burayı. Sizi daha çok incitmemem için. Mevlamızın Kur'an-ı Kerim'inden kalan yerden başlıyorum. Estağfirullah, Bismillah. Ellezine yuqimune salate enna razaknâhul münsikûn. Allahu azîm Mevla şöyle buyuruyor. Olmuz mümin-i bu namazı şerait ve bile ile eda ederler kâmil mümin namazları edetli olur erkanlı olur dün bile temas etmiştim tadili erkanlı olur namazı dürüst kılarlar kâmil müminler Caminin mü mümin olmayan camide bir türlettiler, bahçede bir türlettiler, ta başında bir türlettiler. Hiç biri doğurmaz. Öyle namaz kabulüne şayan değil. Buradaki riyah olur, Allah riyanın için kabul etmez. Oradaki de acele olur, onun için kabul etmez. Yani seni Allah hemen hamide an Allah. رَبْبَنَا لَكَ الْحَقْتَ diyecek sünnet olan bu ikisini bir söyleyecek, böyle durmazsa namazı kabul olmaz, kadın olsun, erkek olsun dilini doğrultmazsa, iki seyircilerin arasında Sübhanallah diyecek kadar durmazsa tabiri bozulur. Mühim olan ibadetimiz de bu olduğu için dönüp dönüp üstüne geliyoruz, görüyorsunuz. Burada ikinci kıtaya geçiyoruz. وَمِنَّ عَزَتْنَهُمْ يُرْكِبُونَ Geldiğimiz rızıktan hakka mümin olanlar geldiğimiz kendine, geldiğimiz rızıktan evet, başkalarına da nasip ederler, gelirler. O kendinden veriyor, zannı ya, kendinden veriyor onu. Anadan doğunca çılın var mıydı paren kulun? sözü. Anadan doğunca çılın var mıydı, var mıydı paren kulun? Yani zıtsırlak doğmadın mıydı? Tanrı yarattığı kulun geri zırgın, komal, maçar diye ben verdim diyor boynuna, bir anda mahlutsen yani azıcık kırılsan da kazak bir anda ateşlere vurur, cahil cahil yatarım malını, bir anda. Yani yok eli veririm, kül ederim, kömür ederim. Bunun için diyor, benim verdiğimden veririm diyor kullarım diyor Allah. Benim size verdiğim, inanılsın adzeyi bir sermaye vermiş de sana sermaye vermiştim ya yani şu düzgün lira, onun bir imzasını plana ver. Hiç sorumlu etme ben derim o adamın parası çünkü. Allah sizin elinizde olan bütün rızıklar diyelim diyor. Fatüllere, tıkaralara, eğmalara, gelip isteyenlere derirken kendi malından veriyorsun zannetme, kendin veriyorsun onu diyor. Ben de kabul ediyorum, senden razı oluyorum. Yani veren benim. Dûn vel kalem ve mâ yahturûn. Farkallâhu'l-Azîm. Bu ayeti Celîle'de, İlmullah'tan katlanmaza bir hikaye var. Mevlamız'ın hikayesi. Bunları duysun diye, da ayetlerini okuyamayacağım. Mahallini söyle de et getireceğim. Memleket, memleket. Bir memleket, bir bahçe sahibi tek kişi var pek var, o mahallede, o kariyede başka kimsenin de bahçesi yok. Amca o kadar merhametli insan ki boğazından geçmezdiniz. O Allah'ın verdiği elmalar, armutlar, izinler, köşekli meyvalar boğazından geçmez. Dün geldim mi Kur'an-ı Kerim'de, Dün geldiğinde cellar çığırın, çığırın memleketi. Mü Gideceksin, biz elmaları, armutları filan indireceğiz. Herkes muhiyacı olan meyvayı bizim bahçeden geçsin evine. Bu kadar çakır. Yalnız ben altıma kilim <gülüyor> sereceğim, yüteğe sereceğim, su sereceğim. Onun üstüne dökülen derin. Haricine çıkan ne kadar varsa ney var, o onlar. Bütün millet girelim sonra, sallarlar, alıcıyı çuluğun üstüne neye dökülür, daha çoğu dışarıya geliyor. Herkes yüklerini, heylerini doldurunlar, getirirler, kemale afiyetle girirler. Ve çok da dua ederler, dua ederler. Annemiz bizi İslam için böyle derdi. Oğlum cevizimizin, gayetimizin hangi tarafı çok bitmiş? Derdi. Yolun müslüme inen dallar çok bitmiş. Orayı yiyorlar ondan çok bitiyor. Gördün mü oğlum? Sakhi olursanız Allah size çok mal verir. Takil olursanız Allah malı elimizden alır. Bunun için diyor. Yani o dallar bile bile biter. O adamın da o ağaçları görmez, bitiyormuş, yere iniyormuş. İyice anlayın. Buranı, Kerim bu ama sizin seviyenize söz olarak indirdim. Benim dışarıda hep konuştuğum asan katlanmazsan, ben canıbı hep hiç katlanamam. Açılın bu aşkına. Heşhedü en la ilahe illallah, ve en la muhammede nazi rasulü. <gülüyor> kelimesiyle cümlemize husnu hatimeler tevfik getti ya Rabbi. Tevfikine refik getti ya Rabbi. Babaları ahirete irtihal etmiş, kısa oldu vereyim. Üç oğlu almış. Büyük oğluyla ikinci ortancın oğlu meyve inme zamanı geldi. Babamızdan alışkın bu millet bizden meyve götürmeye ne yapacağız şimdi? Büyük oğlan demiş ki benimden mı sulardır mı? Sular bana. Ortancılığı olan demiş ki bizimler mı vergisini neyi veriyor da dibini deptiriyor. Güçü oğlan demiş ki babamın yolunu terk etmeyelim. Babam nereden gittiyse biz oradan girelim. O sahiydi biz de sahiy olalım. Milleti yine çığıralım. Aynı onun gününde var bizine yetiyor bu. Şimdi o gelince ahirete gizli bunu getiriyor, gizli gider indirirsek Allah'ım kâil olmaz belki de. Ha ha, sen bildiğin yok. Ne kadar para çektim ben onun mücadelesine niye suyunu sulattıran ne kadar ne çektim gerisini bire ne kadar ne ediyorum ben sen bildiğin yok. Ne boyundan filan diyeceğim ne olur. Ne cevap? çıktılar, gizlilik ediyorlar. Allah, Kur'an-ı Kerim'inde tecrümalı Kur'an'ınız varsa, yani varsa, Nul vel kalemi ve Meyastur'un ayetini okun, orada bulursunuz. Bu, gece böyle gidenler, hayvanlar üstündeler, kendiler kimseye duyurmazlar. Lokmamız nasib olmak kimseye, biz de babamız gibi diyelim gidiyorlar. Fikirsiz adam ellere yedirdirdi, biz yedirdemek diyor ve geliyorlar. Gecenin karanlığında varmışlar, bahçe yeşillik yok, siyah bir hal var bahçede. Biz yanlış gelmişsiz demiştim. Yani yolu yanılmış sık gelirken biz kendi bahçemize değil başka bir yere gelmiştik. Biz yanılsak hayvan hususu yanılmaz. Evden çıktın mı karanını bozsa huzurdan haşa merkep o belki yolu tek görür. Böyle karanlıkta ciddi karanlıkta girebilir. Onlar yanılmaz doğru geldik diyor. Yok lan diyorlar küçük olana. Yanlış gelmiştir işte bizim bahçeye ben kıyor mu, bahçe görmüyor mu diyor. Ya diyor. O diyor ki biz yanlış tutmadık yolda evdeyken yanlış tutmuyoruz. Yani evdeyken yolu yanlış, yolu yanlış gettik diyor. Yani kalbimiz babamızın yaptığı gibi yapmayalım ya. İşte o zaman yanıldınız diyor. Bahçe o ne o ya, Hikmimiz yalnız, yalnıztı. Babalarımızın zim tabaklar elde, öyle Hacı Kemal Hoca'nın evinden, Hacı Abdu Hoca'nın evinden, Şık Mustafa Efendi'nin evinden, Salim Hoca'nın, Abuz Ali Hoca'nın, o sevgililerin evinden hep böyle tabak, tabak yemek, kim tıkara ona şöyle giriyordu. Bunların başında görürdüm ben, bu gözlerimle, şimdi tek tabağa rast gelip Sahana rastgelemiyorum, onun için hemiz zengin oldum, hem hafirliğimizden kamağımızdan yetmez yok mu? Yetmez yok mu, yetmez yetme olsun, 122, bak, 20 bilmiyorum. demiyorum, para yirmi iki var bugün benim önümde, yarın bunun önümde, öbür ürün, bir bugün evde cevaplıları mı onlar? Gavatlıları Ramazan-ı Şerif'te bir gün bir, bir evde gavata giderlerdi. Şimdi bir tecik bu karanın biri tutmuş da götürüp de aşamın elinde yemek yedirttiğine ben gözümün en şahit olamadım siz olduğunuzda bana denk ki hocam ben görüyorum filan efendi öyle götürüyor. Yet efendinin kalmadığı götürecek. Eski efendiler gitirdik. Dar de sapa gibi yakadılar. Memleketimizde isim almaya hacet yok. Ta Adana'dan, Huzur'dan hasıl, ne kedin üstünde alp getirdiler, muttüler. Yine onu pişirdikleri zaman çırıllar bizi şefiğinden o hayvan hiçi tencülek getiriyordu sade Adana'dan. Şimdi, motulların üstünde, asulların üstünde geliyor. Kimseyle hadde gene birer. Duymuyor musun? Asırı yok. Zeketi yok, bir şey yok. Zeketi var öyle gibi. Tek bir sürü de Öyle olsun, verelim ki diyorum ben. İnşallah. Sabah tam açılmış. Bakmışlar ki bahçeye kanaatımız olsun. Mevlamız Kur'an'ında haber geliyor. Kapkara ateşte yanmış gibi ağaçlar. Ya Yalnız Allah bir atas indirmiş, bahçayı kül köbür etmiş kül köbür etmiş. Siz babanızın gittiği yoldan gitmediniz değil, Allah Kur'an-ı Kerim'de. Bunun için Mevlamız diyor ki, buyuruyor ki, اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِبُونَ Evet, verdiğimiz rızıktan nefakat verirler. Hakk'a mümin olanlar başkalarına nasip ederler. Benim değil budur, Allah verdi bunudur. Kırtla gününü ayırdır. Onlarla elma var, onlarla elmalar var. Bu sene pancallar gibi oldukça yok diyorlardı. Allah kudretinden, dabanından sulamış. Kudretinden sulamış. Varınca kimirin imir, gözünü de yok. Yine adam altı lira, 6 buçuk lira, 2 lira veriyor. Diyor hoca E burada hocam da sana akladan da ne canım diyor ki, bir çarşıdan yiyorsan zengine göre 10 lira olsun, ver de üstünden elini o oh, Allah razı olsun, 10 olma oğlum, erttir, olmaz, korkma. Ama hani onunla yetinmez artar diyor ben daha. mümin olanlara Allah tarif ederken he nafakamı verirler. Ay, ayet-i sadıkada dinel geçen Allah kulununca kalbi titreyen Kur'an-ı Kerim okurunca imanı artan, Ala فَعَلٰى رَبِّيْنَ يَسَوَكَّلُونَ Seni ümurundan Allah'a tevekkül eden اِلَّذ۪ينَ يُقَيْنَ مُنَسْتَلَىٓينَ Mümin-i kâmiller namaz-u şerait ile kılan bizim verdiğimiz rızptan başkasına da başkasına da lütufta bulunan bu ayette geçen ulaike oldun mu yukardakiler demekten هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ Hakkı mücim olanlar bu, Başkası kendine süs vermesin. Yani ben hakka mücimim zannetmesin. Böyle olursa mücim, namazı çok dolu tutar ve devamlı tutarsa, yediğimiz ızdıptan zekatını, sadakasını verirse, sadakasını verirse, Allah cik kalbi ülperirse. Ayet okununca imanı artarsa, Allah'a da küvekkül olursa, Senin kaderindendir ya Rabbi bu derse, takdirin gölgeymiş derse, sahil olmalı, musibet insana gelir, musibet gelir. Getme Adem, ey Adem oğlu, neyle nerede bir kazayı? Başınıza kaza verin de razı olmazsanız, onu ben veriyorum. evladına da ben veriyorum. Diğerini de ben veriyorum. Çocuğu da ben veriyorum. Her şeyi ben veriyorum size. Bunları hep ben veriyorum. Evet. Dekne Adem, Lellem yargaddi kazayı, başınıza kaza veririm de razı olmazsanız, ceza, ceza ederseniz, Beni mi buldun ya Rabbi? Derseniz, Sebnâdem mellem yazdı bir kazayı, Selem yazdı alâ belayı, Bela gelirim de sabretmezseniz, O sizi korkunlaştıracak o bela, Yetiştirecek başınıza bela gelmiş. Korkunlaşıp yetişip, Allah ibadetimizi neye sınıyor? Dur bakalım başına bir musibet vereyim. Yakasını, başını, saçını mı yırtacak, senden geldi, yarattı, razı. Çekerim bunu, yiyecek mi bakalım? Selem yazdı gazayı, selem yazdır ala belayı, selem yeşkür ala nu'amayı, nimet veririm de şükretmezse, cela veririm, fabretmezse, kaza veririm, razı olmazsa, nimet veririm, şükretmezse, Benden başka bir Allah'a, arasın. Ben onu duyuncayı kabul etmiyor diyor Allah. Ben ben başka Allah'a. Bakıyorum hacem miyim, hocam miyim? Başına bir sıkıntı geldi mi çehresi? Allah'tan geldi. Ne uğraşalım kardeşim? Öldüyse Allah öldürdü. Oğlum ayrıldıysa Allah'ın o günahlarımız takdiri ayrılmış. Kızımı saklısın oğlumu saklısın. Mekametli ol Allah'a karşı canım. Ve teveccühü abdem min azizi, kullarımdan bir kuluma teveccüh ettiğim zaman, bir kulumdan razı olacağım zaman, hadisi i Kudüs'ü Yani Efendim, ila e teveccühü abdem min azizi, kullarımdan bir kuluma teveccüh ettiğim zaman, kusid eten ki, deden dedenine bir hastalıktır bunu. Razı olacaksan hasta olurum. Yok eğer hasta etmeliyse, evfi, gelediği, evladını neyi hak ederiz? Evladını öldürürüm, hasta ederim. Razı olacaksan. O gevurlar kendini kendini yaşar. Müslümanın başı musibetli olmaz. Yani o musibet gelir ona. Herki bela diyeyim. Enfi malihi yok da malına diye karar verir. Gören benim diyor Allah. "Estekbeleha fi sadril cemilin. Sabrı cemil ile karşılarsa güzel sabrına. Sen de ya Rabbi kulma <gülüyor> benim yapsın, sen veren de sensin. Bu musibetleri gören de sensin. Anneyi babayı öldüren de sensin." Bana her şeyi tasvir eden sensin yarabbi, gel de sabrı cemili tesavvuf kitapları geveldirdiğin zaman musibetli adam kim olduğu belli değil, o da iller gibi naşaklı durursa ona sabrı cemil diyorlar. Böyle sabrı ver sen. Estağbele <gülüyor> hâzi sabrin ciddili, istah dey ki Gevni kıyamette okulumdan ben haya muamelesi buyururum. Utanırım okulumdan. Utanma muamelesi yaparım demek yani. Utanmadan münezzef de o benden değil ben ondan utanma muamelesi yaparım. Malına zarar verdim, evladına zarar verdim, vücuduna zarar verdim. Hep senden geldi diyor. Ben okulumdan ahirette utanma muamelesi yaparım en az tebellahu mizaman en şerahu onu mizan hurman onun sevabını günahını gözüne gösterip de onu onu el şura lehü diwana huzuruma dikten şöyle huzuruma diye git de, sen niye böyle böyle diyeyim diyorum ha çünkü onun gözünü almışsın ben gözünü fare o da senden geldi ya Rabbim demiş ''O gözü eğma olan senden geldi'' demiş. Bir saat tahammülü, bir kez gözünü açıp yumacak kadar bir sene nafile oruç tutmuş, nafile namaz durulmuş kadar sevap oluyor. İki gözünün yerine cenneti verdim diyor onlara. Bunun için böyle felç olmuş, topal olmuş, kirakıp kazası geçirmiş, özilmiş, ölmüş, vefat etmiş, deyetmiş, Onların aileleri saçını, başını yırtma değil, yarabbim senden geldi, şükür şehit oldu, 70 tane akrabasını kurtaracak diye memnun olurlardı eskiden. Şimdi böyle daima ağlar, sızlar, senelerce geçmez. Hatta mümin olanları tarif ediyordu size. Öyle dağıtıyor Allah. اُولَا اِدَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّٰهُ Hatta mümin bunlar. لَهُمْ دَرَجَاتٌ <gülüyor> Rabbihim, رَبِّهِمْ Rabb'larının anında onlar için cennet geleceleri var. <gülüyor> yani sırf dünyada böyle tahammüllü iyi olduğu değil. Cennette dereceler var. Evet. Ve وَنَاصِدَةُ وَرِيْهُمْ كَرِيمُ taksiratları mağfiret cennette, ve cennette لَا يُعَذْ وَلَا يُعَذْ Rızıklar vardır. da veriyor ona vereceğim cenneti e'lada. Musibetken hasta olan, trafiktan büyük tehlike geçirip ölen, sıkıntılara mağruz kalan, kişiler yok mu? Onlar yarın ahirette mükafat alırsana sıhhatlı olanlar ah yarabbim ah biz de makaslarla doğransak da şunlara girilen sevap üzere bir rica'yı diyecekler. cenneti i alanın kapısına varmışlar. Burdaya sana fakirim diye ceza fecait olmuş. İllere girdin de bana vermedin yarabbim ne diyebilmemiş. Alhamdulillah Rabbil al-Alemi, alimin Rabbu cennet. Yeter ki zeydi bitmesen yoldan çıkardı mı? Onu için zengin ettin. Tahmine edemezdi. O birini fakir etmesen de zengin etmedi? Hiç takiben kavmine den gelmezdi. Gel onun için fakiri, e, zengini cen ayarladım, müdresimle diyor Allah. Yani bak, birçok diyelim sana anadan. Doğunca çulum var mıydı taren kulum, tanrı yarattığı kulum gerir rızkın olmaz mı açar? Boyrazı var ikisinin, hikmeti var herkisinin, tanrı fısmet akusunu kimin öter kimin açar. Ona ezelde rızkını diler mi? Kimin öter kiminide açan. Açılır bahtımız bir kur sıkıştıkça sıkışmaz ya. Hedefler halk eder Mevla, kerem bazın kapatmaz ya, sana yalvardığın Allah gelirdir rızkışın haç. Şimdi baktınız bir gün böyle koymaz Allah, baktımızı açar da yani biz de zengin oluruz bir gün Allah baktımızı açar. Açılır baktınız bir gün hıfış hıfış yapışmaz ya. Yani hıfış hıfış Allah kulunu sıkıştırmaz ya, biraz da kadınların yayın kalbi çok dar olur. Nereden yiyeceğiz, nereden yiyeceğiz, nereden yiyeceğiz? Tamam usul, bizim mahalleye bir ağva var. Ben ben, bütün kanaat, kanaatı var, ben, kanaatı var. Oğlum şahat yazın, benim şöhretim var, dünya var. Buralara bakma sen, plan yere git, plan yere git, plan. 5 mektirini götürüp bütün sene yiyeceğini alır da yok hocam yiyelim. Ailem halı bakıp dersin. Elin orada yiyelim. Kırmızı geçiyorsun. Yetmez Allah'ım verin. Ağır bakar, baktığı zaman 10 erşin aşağıda su var. Yağ Sultan Süleyman peşeller hırt hırt hırt hırt hırt hırt hırt hırt hırt yani Kur'an'ı söylemiyorum, biz hep ayet içeride bütün de suralar, sizin kafanızı bir kez şey, ve tutmayı şey etmediğim için orada hüküldü dülü. Ve kelbi ashabi sayf, ashabi tehlün köpeği de, köpeği de, geçen dedim de bizim çocuklarımız çok imdermiş duymamış,